İklim Kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu. Merhabalar sayın İçkale dinleyicileri. Hepiniz İklim Kuşağı konuşuyor programına hoş geldiniz. Ben Atlas Sarrafoğlu ve bugün 29 Ekim yani Cumhuriyet Bayramımız. Atatürk'ün gençliğe hitabesinde de söylediği gibi, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir ve biz bu hazineyi tam 98 yıldır koruyoruz. Korumaya da devam edeceğiz. Hepinizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Sizlere bugün çok önemli, çok güzel, verimli, sıcak, samimi bir sohbet hazırladım. Yok Oluş isyanından Gaye Güngör ile yaptığım röportajı dinliyoruz. Merhaba, hoş geldin Gaye, nasılsın? Merhaba Atlas'cığım, iyiyim, teşekkür ederim. Senin programına katıldığım için daha da iyi oldum, çok mutluyum. <gülüyor> Bana e, bu daveti gönderdiğinde gerçekten çok sevindim. E, sizi... Bütün Türkiye'deki iklim aktivistlerini yakından takip ediyorum ve sizlerle gurur duyuyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, hani bizde e, başka hani bizde youtuber iklim aktivistleri ve daha birçok aktivist olarak tabi Xarı'nın da büyük e, takipçileriyiz, hayranlarıyız özellikle yaptığı yaratıcı greller olsun ben de yakından izleme şansını bulmuştum bir aralar. Çok seviyoruz. Ama önce hani bu konulara da gireceğiz bu sohbette. Fakat ilk önce senden istediğim şey kendinden bahsetmen biraz bize kendini tanıt. tabii ki tabii ki ben aslında akademisyenim uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi uzmanlıyım. öyle bir uzmanlık varsa onun daha çok yasama organları üzerine çalıştım ve daha sonra küresel yönetişim küresel yönetişime gelince bu ülkelerin neden iklim krizi konusunda bir türlü Ortak, hareket edemediğini ve daha doğrusu birçok konuda bu e, iklimle birlikte göç hepsi bunların bence çok bağlantılı e, ve bütüncül bakamadığını düşündüğüm için e, akademik çalışmalarımı ona yönelttim ve baktım ki akademik olarak burada yeterli tatmini alamıyorum çünkü sadece yazıyorum, öğrencileri yazıyorum. E, Ey, ne diyelim öğretiyorum, eğitiyorum, ee, onlarda farkındalık yaratıyorum. Fakat kendimde bir taraf eksik kaldı ve bunun için de e, kendi yaşıma uygun diyeyim. Tabii ki gençlerin arasına çok katılamayacağım için ve kendi görüşlerime en uygun olarak da bu senin de dediğin gibi Extinction Rebellion. Yani Türkçe'ye e, Türkçe'de de Türkiye'de de olan yok oluş isyanına katıldım. iki yıldır yok oluş isyanının küresel... E, bölümündeyim. Nasıl diyelim? Şöyle yok oluş isyanı İngiltere'de doğdu biliyorsun. Ee, iklim konusunda aktivizm yapan herkes hemen hemen az çok bilir yok oluş isyanının doğuşunu ve İngiltere'de doğdu ama bu e, küresel kısmı İngiltere'den koptu ve şu an İngiltere ve Küresel diye iki ayrı bölüm var ve birbirinden kopuk aslında. Şu an onların arasındaki köprüyü ben kurmaya çalışıyorum. Hem İngiltere temsilcisi hem de Küresel e, yok oluş yani Küresel'in e, etkinlikler koordinatörüyüm. Nasıl yeterli mi? Yoksa senin sormak istediğin birkaç şey varsa gayet yeterli. Göre. Ama evet. Tamam e, harika. Şimdi e... Benim ilk sorum, ben hı hı. aslında Xrar'ın yani Extinction Rebellion yok oluş isyanının kurucularından Roger Hallam'la 2019'da Lozan'da tanışmıştım. Hatta orada hı hı. 450 iklim ile birlikte hani bir paneli vardı. Hı hı. onu dinlemiştik. Eee onunla hani da dinlemiştim ama ben hatta hep söylüyorum büyünce de Xrar Rebel olmak istiyorum diye. Xar yani yok oluş isyanı şu anda neler yapıyor? E, nelerde aktif, nasıl organize oluyorsunuz ve hedefleriniz ne, talepleriniz ne? Bir de senden dinleyeyim. Tabii ki. Şimdi e, dediğim gibi çok e, dünyanın hemen hemen her köşesine ulaşabilmiş bir, et, ne diyelim bir e, oluşum. Ee, yok oluş isyanı. Senin de dediğin gibi evet, Roger halam kurucuları arasında biraz um, belki de çok tartışmaya açık bir kişilik. O yüzden de dediğim gibi İngiltere ve e, küresel olarak ayrıldı. Şimdi İngiltere çok aktif e, XR UK olarak geçiyor. Onun içinde çok farklı projeler var, çok farklı bölümler var. Yine İngiltere Birleşik Krallığı'nın içinde İngiltere e, İskoçya e, Kuzey İrlanda e, Galler olmak üzere ayrılıyor. E, bu, ve o yüzden de onlar Tabii ki bunu başlatanlar oldukları için çok aktif. Senin de daha önce bahsettiğin gibi e, söylemiştin sanırım. Impossible Rebellion yapıldı. E, şimdi aslında tabii ki çıkış noktası Fridays for Future'da olduğu gibi e, Climate Activist'de olduğu gibi çıkış noktası iklim krizi. Ama şimdi e, küreselin özellikle, ben küresel adına e, konuşayım. E, sadece iklim krizi veya küresel ısınma değil, artık buna biz e, yeryüzü veya gezegen krizi diyoruz. Çünkü e, bunu aslında yeni bir politikamız diyelim ya da yeni bir bakış açımız bütüncül bakmak. Yani bu çok önemli. Bu konuda e, ben aslında hepimizin e, birlikte hareket etmesini istiyorum. Ve e, ve daha çok kadim topluluklardan öğreniyoruz bunu. O yüzden de e, sadece iklim değişikliği değil, sadece küresel ısınma değil gezegenimizde bir kriz var. Yani bunu daha büyütüyoruz. Ve şu anda biz e, Extinction Rebellion'da yerlilerle çalışıyoruz. Ben daha önce seninle konuşmalarımızda bunu da söylemiştim. Amerikan yerlileri özellikle. Onların bu kadim bilgilerinden yararlanıyoruz. Onları kendi e, atölyelerimize, eğitimlerimize davet ediyoruz. Onlardan eğitim alıyoruz. Onların Kuşaklar boyu birbirlerine çoğu zaman sözlü aktardıkları bu bilgileri bizler de almaya çalışıyoruz. Onların dediğim gibi yüzyıllardır söyledikleri şey aslında aynı, ama Batı dünyası bunu yeni yeni e, ne diyelim gözlemledi ve aslında çok geç oldu bile. Ama onlar yüzyıllardır bunu söylüyor Atlasçım biliyorsun sen de sen de çok e, takdir ediyorsun onları. O yüzden Eksar biraz daha kapsayıcı olmaya çalışıyor şu anda. Onu söyleyebilirim sana. Çünkü ya ben evet bir şeyler için geç kalındı. Bunun için de geç kalındı. Ama genel olarak iklim krizi için hala geç değil. Onu bir kere daha hatırlatayım ben. Her ne kadar her konuşmamda söylesem ya da her ne kadar fırsat bulsam da söylesem hala umut var. Dolayısıyla bir şeyler de yapmamız gerekiyor. Bu hani... E ya, yapmamız gereken şeyler var. Mesela ben iklim aktivistiyim. Sen de iklim aktivistisin. Sen de aktivizmle Tabii uğraşıyorsun. Ki. Yani Hı -hı. Yapabileceğimiz en iyi şey aslında. Hani evde yapacağımız değişimler mesela kompost yapmak ya da plastik alamını azaltmak gibi şeyler olabilir ama iklim aktivisti olmak aslında yapabileceğimiz en iyi şey şu anda dünya için. Ve bu yüzden... Ee, ...bahsetmek istediğim işte FFF e, veya Youth for Climate gibi gençlik hareketlerinin e, protesto şekli... ...yani bizim e, protesto yapma şeklimiz gençlerin özellikle okul grevlerine çıkmak. E, ama az önce de söylediğim gibi çok yaratıcısınız siz. Yokoluş isyanı olarak e, farklı taktikleri var işte. E, neydi? Red e, Brides yani Alpistanlar Brigade. diye Aha, ha, Brigades. Ay, Brigade. şey. Evet, evet. <gülüyor> Böyle Hı -hı. kırmızı yüzü beyaz böyle um, evet. aslında bir temsili bir, um, bir simge olarak o, mesela bu bir şey ya da gemi götürüyorsunuz. ...ya da ne bileyim tabutla geziyorsunuz, elinize göz çiziyorsunuz gibi gibi çok yaratıcı fikirleriniz var. Çok yaratıcısınız ve e, Eylül e, ayının baş, başlarından bu yana bayağı yoğunsunuz. İşte Impossible Rebellion, e, Insolute, yanlış söylüyorsam beni düzelt bu arada, Insult Britain e, ve Road blocklarınız var. E, bize bu taktiklerden ve amaçlardan biraz bahsedebilir misin? Bir de e, sizi çok eleştiriyorlar işte yolları kapamanız, çevreye verdiğiniz zarardan şikayetçi oluyorlar oldukça fazla. Ve bunları yaparken aslında neyi göstermeye çalışıyorsunuz sizin ama e, ana e, hedefiniz ne? E, bize bunu Şimdi, anlatabilir misiniz? Tabii ki. E, çok, çok güzel e, aslında sen bizim bütün taktiklerimizi çok güzel e, özetledin. E, burada aslında bizim yapmaya çalıştığımız bütün o... E, Nasıl diyeyim? Şimdi şöyle non-violent diyoruz biz. Kesinlikle burada şiddet içermeyecek. Şiddet içermeyen gösteri ve şiddet içermeyen protestolar. Ama bunda dediğim gibi eleştiriliyoruz. Çünkü... Belki de çok e, nasıl diyeyim çelişiyor değil mi birbiriyle? Sen de dedin e, çevreye zarar veriyoruz diye. Çevreciyiz ama çevreye zarar veriyoruz. E, bu biraz çelişki yaratıyor ama aslında burada yapmak gereken gerçekten insanları artık biraz o e, uykudan uyandırmak. Yani öyle değişik taktikler ve değişik e, protesto biçimleri Sürekli düşünüyoruz, nasıl yaparız da bu e, insanları şu dağıldıkları derin uykudan uyandırabiliriz, nasıl çarpıcı olabiliriz, nasıl radikal olabiliriz. Ve bunun için çok çok geniş bir e, yaratıcı ekip var. E, o yaratıcı ekibin e, gerçekten sanki bu ünlü programların arkasındaki yazarlar gibi saatlerce özellikle kampanyalar, grevler öncesi bir araya gelip beyin jimnastiği yapan, fikir alışverişi yapan çok çok yaratıcı beyinler var. Amaç burada çarpıcı olmak ve insanların artık Böyle dediğin gibi senin hani plastik kullanmayalım, işte kompost yapalım, tamam bunları zaten yapacağız. Asla bitmiyor. Ben de sana katılıyorum. Asla geç kalmış değiliz. Çünkü doğa kendini yeniliyor. Bunu eğer buna inanıyorsak hiçbir zaman geç kalmış değiliz. Her zaman bir şey yapabiliriz. Ama e, küçük küçük değil de çarpıcı, büyük ve insanlara artık e, bu gerçeği ben şöyle demek istiyorum yani bu gerçeği artık insanların suratına tokat gibi çarpmak istiyoruz. Daha net herhalde söyleyemem. Sen ne dersin? Sizin etkili oluyor mu sence? Ee, evet yani daha <gülüyor> ben de tokat gibi ama şiddetsiz tokat diyeyim. Ee... Tabii tabii tabii şiddet yani, kesinlikle tabii ki ben de Metafor olarak yani. Evet evet yani ben de öyle öyle. Tokat... Hı -hı. tabii ki tabii ki kesinlikle ve Dediğim gibi yani burada şiddet yok ama tokat hani bazen insanın böyle çok e, moralini ve asabını bozan şeyler böyle insana bir sanki e, gerçek bir tokat çarpmış gibi olur ya onun gibi olması yani artık evet. gerçeği Duvalı söyleyelim yani gibi bizim bir evet evet birincisi tell the truth yani gerçeği söyle artık e, bize ne diyeyim yalanlarla gelme harekete geç ve Hı -hı. E, bu kirli siyasetin ötesine geç. Yani artık hı hı. insanları da buna dahil et. Bu çok önemli bence. Evet, yani... Im... Bir yandan bu kadar fazla gösteri yaparken bir yandan bu kadar fazla kınanmak gerçekten hani hem bizim için hem benim için hem İksar için e, gerçekten yorucu oluyor diye düşünüyorum değil mi? Ama hani... Çok yorucu çok. Çünkü bir yandan kendini anlatmaya çalışıyorsun. Hı -hı. Ve bir şey korumaya ee, sen çalışıyorsun Sen mesela şey de sordun. Evet. Hı -hı. Evet. Ve içten tabii ki çatlak sesler oluyor veya başka bir... E, biliyorsun her tür... E, ...gösteriyi, her tür e, eylemi, etkinliği arasına sızıp farklı amaçlar için kullanan insanlar olabiliyor... ...ve bundan dolayı da sen sorumlu oluyorsun. Yani sen çok e, masum, sadece dünya gezegenimiz için, e, hmm. doğamız için, çevremiz için, iklim için sen orada çabalarken bir anda araya karışan bazı insanlar... Başka bir boyuta götürüyor ve sen bundan sorumlu oluyorsun. Bundan da çok çekti. Evet, provokatörlük yani. gibi değil o, mi? O da çok önemli. Kesinlikle çok doğru. <gülüyor> evet, aslında edin. evet. Kesinlikle. Bizim de öyle bir tecrübemiz var. Bizim bir tane grevimize, büyük grevimize hem de ee, şey bir tane e, insan gelip nükleer çözümdür pankart ile birlikte bizim yürüyüşte birlikte bizimle yürümüş tane. Hani. <gülüyor> Ve hani bunun evet. ironi mi olduğunu ironi olduğunu düşünmüyorum. Ee, umarım değildir. Bunun ironisi bile çok kötü. Ama yani evet. nükleer çözümdür pankartıyla gelmek greve cidden kürk karşı değileme işte, kürk giyip gitmek gibi <gülüyor> bir şey. Dolayısıyla çok saçma. Ee, bizim de öyle bir davamız yani dava demeyeyim Bizim de öyle bir hani dava. Biraz oldu. Evet, bizim bir anımız Hı -hı. oldu aynen. Evet, evet evet. Ya bu çok normal çünkü. <gülüyor> Çok e, insanlar her şeyi biliyorsun e, amacından saptırmaya müsait insanlar var. Ve o yüzden de ona izin vermemeliyiz. Mesela bizim e, kimler bizi destekliyor? Sen belki o konuya da geleceksin. E, bilmiyorum o, öyle bir soru var mıydı ama var. o da çok... Ona en sonunda bir... sorayım. Olur mu? Öyle mi? Tamam Aha. tabii ki. ben. E, şimdi başka tabii. bir soru soracağım. E, Rejen culture ile ilgili. Bu web hani... Protesto şekillerinin haricinde e, bir de yani kendi ekibinizin az önce de söylediğim gibi Regen Culture diye bir şey var. Bunu Türkçe'ye tam olarak e, nasıl çevirsem ben onu bulamadım. Yani soruyu öyle soracaktım ama bulamadım. E, bize Regen Culture nasıl bir şey onu anlatabilir misin? Tabii ki. E, şimdi ben onu nasıl çevirelim e, Türkçe'ye? E, yeniden... Doğuş gibi mi çevirdin? Yenilenme acaba? kültürü olabilir Yenilenme. Mi? Tabii çok güzel. Bak sen, sen yine harika çevirdin. <gülüyor> ee, <gülüyor> ne varsa gençlerde var. Yani ben e, aslında <gülüyor> <gülüyor> o kadar mutluyum ki hani sen diyorsun büyüyünce ekser olmak istiyorum. Ee, siz zaten şu an hani derler ya oldunuz. O yüzden büyümene gerek yok. <gülüyor> sen şimdiden oldun ama sana e, ve senin gibi bütün senin arkadaşlarına, seninle birlikte e, bütün aktivistlere bırakacağımız için bu e, sahneleri tabii bırakmayacağız da tabii bir gün bırakacağız herhalde. E, çok çok mutluyum e, dediğim gibi ve yenilenme kültürü. Evet bizim için çok önemli çünkü e, iklim aktivistlerinin aslında e, çok bilinmeyen bir tarafı ne yazık ki çok anksiyete ve ve ne diyelim şiddete bir şekilde şiddete maruz kalma. Yani e, bizde hem bir şeyleri yapmak biraz önce konuştuk ya bir şey yapma isteği var. Hem bir yandan buna karşı e, bir direnç var. Hem bu dirence karşı savaşıyoruz. Hem insanların bizi yanlış anlamalarına karşı savaşıyoruz. Hem de bazen gerçekten biliyorsun bu Impossible Rebellion sırasında İngiltere'de birçok aktivist gözaltına alındı. Bunlar için birbirimizi bunu yürütebilme yani aslında şöyle biliyor musun bu yenilenme kültürü ne biliyor musun? Sürdürülebilirlik. Yani her şey sürdürülebilirlik. Aslında hani sürdürülebilirlik kelimesi çok iyi anlaşılmıyor ama bence çok önemli. Çünkü sürdürebilmemiz için bu mücadeleyi hepimizin Yenilenmeye ihtiyacı var. Ve biz bunlar için atölyeler düzenliyoruz. Mesela işte bu grevlerimiz esnasında e, grev bittikten sonra bir araya geliyoruz. Bir dakika sessiz kalıyoruz. Bazı e, meditatif teknikler uyguluyoruz. Herkes o anda içinden geldiği gibi konuşuyor. Ve birbirini hiçbir şekilde bölmeden sadece dinliyor. Çünkü... Dünyamızda başka bir sorun bence dinlememek. Çünkü herkesin sorunu biri konuşurken aklında bir sonraki soruyu düşünmek. Halbuki bizim yenileme kültürümüzde biz soracağımız soruyu düşünmüyoruz. O kişiyi bütün hani canı gönülden denir ya. Kulağım, gözüm, yani bütün organlarım, bütün duyularımla dinliyorum. Ve o insan o kadar rahatlıyor ki. Ve birden bir sinir boşalması oluyor. İşte bu böyle çok değişik te taktikler, teknikler, e meditasyon teknikleri, rahatlama tekniklerimiz var. Ve bu gerçekten bizim devam etmemizi ve sürdürebilmemizi sağlıyor Matlas'cığım. Umarım bir gün ben size bu rejen kültür, yenilenme kültürüyle ilgili bir e atölye yapabilirim. Ben aynı zamanda yenilenme kültürü eğitmeniyim ve yoga eğitmeniyim. Çok güzel. Ben yoga yoga iyi ama hiç yapmadığım bir şey yapmak belki bir yere isterim ama e, hani sonuçta ruhu dinlendirmek her zaman iyidir. Ama Kesinlikle. şimdi geldik son soruya. Zaten zamanımız da azaldı. İki üç dakikamız var. Ve Hı -hı. senin e, cevabına oldukça hazır olduğunu soru geliyor. İlk soru kim destekliyor? Kaynaklarınızı nasıl sağlıyorsunuz? Evet şimdi bu konuda da biz yine e, mercek altındayız ve böyle çok e, değişik kaynak isimleri geçiyor. Ben hiç isim bahsetmeyeceğim. Bizim bu destekçilerimiz her zaman e, çok yüksek paralar almıyoruz. Vakıflar ve özellikle iklim konusunda e, kötü bir e, sicile sahip olan vakıflarla çalışmıyoruz. Daha çok e, bireysel... Iı, ne diyelim katkılar, bireysel katkılar alıyoruz ve ıı, biz aslında bu isimleri bilmemeye çalışıyoruz. Yani küreselin amacı bu. Tamamen anonim olması. Biz kimden paranın geldiğini bilmek istemiyoruz. Fakat burada da biliyorsun kimden yani kara para aklama durumu oluyor. Bunun içinde çok ıı, ciddi <gülüyor> kısıtlamalar var. Çok Yüksek meblalar kabul etmiyoruz. Kimsenin iklim yoluyla kara para aklamasına da izin vermiyoruz. Ama tabii ki çok kolay değil Atlas'cığım. Yani bu kontrol etmek gerçekten zor. İnsanlar kara para aklama yolunu bir şekilde buluyor. Ama daha çok iklime gelmediler neyse ki bağışçılar daha çok. Ee, özellikle küresel, e, yok oluş hissi yani küreselde bireysel bağışçılardan almaya tercih ediyoruz. Çok küçük meblalar ama daha çok insan. Hedefimiz Anladım. de bu. İyi, Kesinlikle iyi hedefimiz bu. İyi yapıyorsunuz. En azından vicdanınız rahat. hani Gidip de mesela şu anda kopun e, netwest sponsoru netwest. Bir de e, Standard Chartered Bank yani aslında en büyük göz boyacı, e, en büyük yeşil e, badana e, yapan kişiler. Evet. Greenwashing'e sahip Kesinlikle. olan kişiler. Mesela bu saçma geliyor bana ya da fosil yakıtların kopa katılıyor olması. Gerçekten bana çok saçma gelen bir konu ve hani anlattıklarından anlattıkların için, bize katıldığın, bize kattıkların için e, sana çok teşekkür ediyoruz. Zamanımızın da sonuna geldik. Sana çok teşekkürler tekrardan. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bu fırsatı verdiğin için. Ve size de bütün eylemlerinizde başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşça kal. Evet Sayın Açık dinleyicileri. Umarım yaptığımız röportajı beğenmişsinizdir. Ve bugün tekrar Hepinizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı kutlayarak programın yavaş yavaş sonuna geliyorum. Programı sonlandırmadan her hafta sorduğum gibi Marmara'nın yüzeyinde görülmese de derinliklerindeki müsilaj sorunu ile, ile ilgili olan sorularımı tekrarlamak istiyorum. Acaba Marmara'yı bundan sonra kirlenmeden korumak için neler yapılacak? Derin denizde şarjı durduruldu mu? Sanayi acaba atıklarını denize dökmeye devam ediyor mu? Eko Kırım bir gün suç olarak kabul edilecek mi? 2 Temmuz'da Ergenen Ehrindeki kirliliğin araştırılmaya önergesi neden reddedildi? Bunların cevabını alana kadar da sormaya devam edeceğim. Eğer cevapları da alabilirsem sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve son olarak da Kaan Boşnak'tan benimle kayboldun kaybolduğunu dinliyoruz. Haftaya yine saat 2'de cuma günü görüşmek üzere.